Anne baba evladının ibadetinden kaç yaşına kadar sorumlu olur? Sürekli e, falanca ibadetini yap, namazını kıl, orucunu tut demeli mi? Yoksa e, bu durumu bir müddet sonra kesmeli mi? Evden çıkana kadar mı ya da evlenene kadar mı bu işi yapmalı? Yoksa belli bir yaş, yaş sınırı var mıdır? Teşekkür ederiz demişler. Şimdi bir e, dini sorumluluk var, bir de vicdani sorumluluk var. Bir babanın annenin dini sorumluluğu çocuğu büluğa erinceye kadardır. Hı hı. Bu zamana kadar dini hayatını, dini nasıl yaşayacağını ona öğretir. Öğretmelidir. O zamana kadar ondan sorumludur. Bülüğ çağına geldikten sonra dini bakımdan bir sorumluluğu yoktur. Çünkü bülüğ çağına erince sorumluluğu kendisi zaten yüklenmiştir, üzerine almıştır. Fakat bir de dediğim gibi vicdani sorumluluk var. O nedir? Bu onun evladıdır, kızıdır ya da oğludur. Vicdanın ölünceye kadar zaman zaman güzel sözlerle ona hatırlatmada bulunmalı. Ya ona hediye alabilir, güzel sözlerde bulunabilir. Ama e, tamamen de onu böyle e, iyice bunatmadan, yani isyan ettirmeden böyle e, uygun bir zamanını bulup çocukların uygun bir zamanını bulup hele şu namazınızı da bir kılsanız daha çok sizi seveceğim falan gibi böyle güzel sözlerle e, vicdani olarak e, o şekilde hareket etmeli Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Estağfirullah ve ehleke biz salati ve sabir aleyha. Ehline, aile fertlerine namazı emret. Sen de buna devam et. Ayeti geldiği zaman e, peygamber efendimizin e, evli olan kızı Fatıma'nın evine giderek e, namaza kalkın diye onlara seslendiğini e, biz hadis kaynaklarından görüyoruz. E, bu nedir? İşte bu da e, bir nevi vicdani bir sorumluluktur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz e, onlar kalkmıyor mu? Kalkıyor ama şimdi orada buyurdu ya allah Teala yani, ehlini aile efendilerine gereğini, yapması gereğini yap onun gereğini yapıyor. Sonra baktı ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunlar zaten düzenli olarak kalkıp namazlarını kılıyorlar. Ondan sonra bir daha oraya gitme ihtiyacını hissetmediler. Yani bu evli olan çocuklar için bunu... O zaman şöyle mi anlamadınız hocam? Yani biz bunun bir sınırı veya e, sınırlaması yok ama yapmaya başlayana kadar ya da yapmaya devam edene kadar bu hepimizin üzerinde her yaştaki çocuğa ya da her yaştaki aile ferdine yapılması gereken bir şey Tabi Tabii vicdani olarak her yaşta yapılabilir. İsterse çocuk 60 yaşına gelsin yapılabilir. Yapılmalıdır da. Netice itibariyle bizim dinimiz... Ne buyuruyor? Emri bil maruf iyiliği emret demiyor mu? Evet. Yani iyiliği arkadaşını emreti, emredeceksin. Namaz kıl arkadaşım, dostum, komşum namaz kıl hı -hı, ona tavsiye hı -hı. edeceksin. Ama sıra çocuklarına gelince bülü çağına geçtiler. Ben sorumlu değilim daha demek. Ee, doğru bir hareket tarzı değil. Evet. Ama günahkar olur mu? Hayır olmaz. Evet, teşekkür ederiz.